Kentin Gizli Öyküleri programından sesimizin ulaştığı her yere, herkese merhaba. İki haftada bir salı günleri saatlerimiz 16'yı gösterdiğinde açık radyo mikrofonlarından sizlerle buluştuğumuz ve gerçek yaşamdan insan öykülerini sizlerle paylaştığımız Kentin Gizli Öyküleri programı yeni yayın döneminde Yine aynı gün ve saatinde sizlerle birlikte ve programımız başlıyor efendim. Hepiniz hoş geldiniz. Her programda olduğu gibi bu programda da çok özel bir konuğumuzun yaşam öyküsünü sizlerle paylaşacağız. Hep söylüyoruz ya hayatın içinden gerçek öyküleri, gerçek insan yaşam öykülerini bizzat o öykülerin kahramanlarından dinliyoruz. Kendi yaşam öykülerini anlatıyorlar, kendi yaşam öykülerini paylaşıyorlar bizlerle. Bugün de konuğumuz sevgili Ahmet Kolik. Ahmet Bey hoş geldiniz programımıza. Merhabalar. Nasılsınız? İyi misiniz? Süperim. Teşekkürler. Sizler nasılsınız? Teşekkürler. Sağ olun. Biz de iyiyiz. Ne kadar güzel. Böyle enerji dolu sesleri özellikle bugünlerde içerisinde bulunduğumuz bu birazcık sancılı günlerde enerjik sesleri duyunca biz de çok daha iyi oluyoruz. Çok teşekkür ederiz. Programımıza kanak kabul ettiğiniz, Yaşam öykünüzü paylaşmayı kabul ettiğiniz Bunun için de ayrıca size teşekkür ediyoruz tabii ki. Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Ve sormak istiyorum Ahmet Kolik'in yaşam öyküsü nerede, ne zaman başladı? Evet, en başından başlayalım o zaman. Ee, 1979 doğumluyum. Ee, 30 Mart 1979'ı e öne söyleyeyim. Aslen Ardahanlıyız ama Antalya'da doğdum, Antalya'da büyüdüm. Ee, daha sonradan da son 13 senedir de işim gereği İstanbul'a geldim. İstanbul'da e, hem işim oldu hem eşim oldu. Bu bir özet geçiyorum şu an öncelikle. <gülüyor> evet. Ee, e, ben 13 seneden beri de 2007, 2007'den beri de e, İstanbul'dayım. Maalesef e, Antalya'yı deli gibi özlüyorum. <gülüyor> Günün Ama geri dönmek iş... hayaliyle herhalde İstanbul'da yaşıyorsunuz. İstanbul'da. Tabii ki, tabii ki burada görünüşte de demek ne olup hemen geri dönmek istiyorum ben de. Peki birazcık Antalya. daha 1979'lu yıllara dönelim. Doğduğunuz yıllara Ardahan'dan. Muhtemelen herhalde e, iş, geçim kaygısı nedeniyle Antalya'ya göç eden bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geliyorsunuz. Nasıl bir ailede nasıl bir Antalya'da dünyaya geldiğiniz o yıllarda? Birazcık ondan bahseder misiniz? Babam ticaretle uğraşıyordu. Sürekli işte batmalar çıkmalar o şekilde devam ediyordu. Yani çok böyle maddi durumumuz. Ben şöyle lise çağına kadar böyle bir, bir yükseliyor bir alçalıyordu. Bir yükseliyor bir alçalıyordu. Ama lise çağlarında falan böyle artık bayağı hani artık babam ticareti iyice zorlanmaya başladı. Bir tane abim var. O da aynı şekilde benden 4 yaş büyük. E, lisede, liseye kadar ancak işte dayandım. Lisede e, zoraki hani biraz ben de hayrat bir çocuktum. Biraz da geveze olduğumdan dolayı. E, <gülüyor> lisede lisede zoraki bitirebildim. Kredi sistemler yazı okulu, kış okulu derken. E, daha sonradan da turizme başladım. Peki şimdi ee, ben... oraya kadar gelmeden önce Ahmet Bey birazcık daha çocukluğunuzu konuşalım istiyorum. Okuldayken ee, anladığım kadarıyla çok başarılı bir öğrenci değilsiniz. Okulda dersler birazcık sıkıntılı ilerlemiş. Peki siz çocukken Antalya'da neredeydiniz? Merkezde miydiniz? Antalya'da Merkezde. O, o yıllarda hep, hep çocuk olmak... merkezdeydiniz. Antalya'da çocuk olmak o yıllarda nasıl bir şeydi? Birazcık o yılların Antalya'sından, o doğup büyüdüğünüz ortamdan, mahalleden bahseder misiniz? Ya, Antalya'da çocuk olmak o zaman gerçekten bir yani, nevi de şanslıydım. Çünkü şöyle... Biz hani e, okuldan artık olan zamanlarda böyle hani sürekli şehirde giderdik, Konya altına giderdik. İşte o zamanlar e, bir saatte bir otobüs geçerdi. Otobüsle, işte gerçi otobüs pek kullanmadık, bisikletlerle böyle giderdik. E, merkezdeydik hep, Konya altına yakındı. E, hep böyle orada şeyler vardı, göletler vardı, göller falan vardı böyle gizli yerle. Atar bisikletleri yani hep böyle doğa, doğada diye söyleyeyim, e, bisikletlerle tam bir çocuk gibi büyüdük. E, sokakta büyüdük yani dışarıda büyüdük daha doğrusu. Yani şu anki çocuklar gibi şey olmuyoruz yani dijital bir ortamda böyle büyümedik dolayısıyla hep böyle sosyaldik hep böyle deniz kenarına vakit geçirdik oraları giderdik Bisikletlerle işte ne bileyim, klasik ağaçlara dalardık ne bileyim ağaçların çimlenenliklerde otururduk hep böyle bu tarz şeyler de geçti. Evet doya ee, doya çocukluğu ya... yaşayan nesildiniz sizde. Dolayısıyla Kesinlikle. daha sokakta, şehirde, daha arkadaşlarıyla etkileşim halinde büyüyen çocuklardandınız anladığımız kadarıyla sizde. Peki okul hayatı birazcık sallantılıymış. Onun ipuçlarını aldık. Zoraki liseyi bitirdiniz bir şekilde. Kredi sistem, <gülüyor> yaz okulu, kış okulu dediniz. Neyse bütün krediyi tamamladım ve liseyi bitirdim. Ne yaptınız bitirdikten sonra? Bitirdikten sonra turizm okuluna yazıldım. Ben dedim ki ben dediğim gibi yani aslında hani, yani çok bir e, aptal öğrenci olduğundan değil ama biraz haylazdım. Yani sevmiyordum Kesinlikle. dersleri, e, ders çalışmayı falan e, ama yani kendi tarzım şey değil hani e, ben daha çok e, yabancı dili, e, daha çok böyle daha sosyalliğe de yönelik bir insandım. E, dolayısıyla ben de turizmi seçtim. Sonuçta Antalya'da olunca direkt turizm içinde büyüdüğünüz için turizmde, turizmde oluyorsunuz zaten. E, dolayısıyla yabancı dil öğrenmeye başlıyorsunuz, yabancınız gelişiyor. Liseyi bitirdikten sonra ben dedim Artık maddi durumunda çok fazla iyi değildi. Ve ben dedim ki hani ben üniversiteye e, gidemeyeceğim. Ve bana mosfetine masraf etmeyin. hani Zoraki e, imkanları zorlayıp da böyle hani dershanelere falan yollamayın. E, ben kendim turizm okulu buldum bir tane orada Turen diye. Turen'e gideceğim. Orada kendim turizmi geliştirip kendim turizmci, otelci olacağım dedim. E Onlar da tabii saygı gösterdiler. Ve fikrime saygı gösterdiler. E, ve ben de turizm okuluna başladım bir yandan. Ama bunun haricinde lisedeyken yazında ben hala yine çalışıyordum. Kendim Konya altı plajında mısır satıyordum. Kendim hani bir nevi artı harçlı çıkartabilmek için. Bileklik yapıp, o zamanlar kendi bileklik yapıp bileklikler satıyordum. Yani sürekli böyle bir aktiflik vardı. Bir dönem kaybım vardı lisedeyken. Ve o dönemde de işte tezgah sağlık yaptım. Işte Maduro'da dondurma tezgahında bulundum. Işte ne bileyim. Sürekli böyle bir yerlerde iş arayıp, gazeteden iş ilanı bulup Direkt gidip başvurup hemen hani başlardım yani hemen. Girişimci ee, bir e, genç diyebilir miyiz o yıllarda sizin için? Yani aslında e, okulla paralel olarak birçok işe girişen, <gülüyor> birçok işte şansını deneyen, bir yandan harçlığını kazanmaya çalışan, bir yandan da aslında e, sürekli hayatta deneyen, bir şeyleri denemekten geri durmayan, girişimci bir ruhla hareket eden bir genç görüyorum sanki. Doğru tanımlamış olur muyum böyle söylersem? Kesinlikle. Tamamen kendi imkanlarımla, tırnaklarımla kazıyarak derler yani böyle. Evet. Aynen o şekilde oldu. Ve ben hani böyle boş durmaya, sürekli çalışıp sürekli aktif olmaya, sürekli sosyalliği seven bir insanım dediğim gibi. Ve öyle çalışıyordum. Daha sonra da işte lise bittikten sonra da turizm içine girdim. Yani turizm okulunu okudum. Turizm okulunu okurken de bir yandan da işte staj yapıyorduk. Oradaki kemerde. Kemer'deydi bu, yatılı gittim. Kemer'de de işte Türkiz Otel'de bir yandan staj yapmaya başladım. Bir yandan da orada yatılı okulu okumaya başladım. Ve daha sonradan okulu bitirir bitirmez de otellerde çalışmaya başladım. Bir yandan da okuldayken Almanca öğretiliyordu. Ee, ve artı İngilizce zaten kendimiz de gelişiyorduk. İngilizce derslerimiz de vardı. Ee, ve bunun haricinde ben de kendi imkanlarımla böyle hani biraz dediğim gibi hevesim vardı. Kitaplarım vardı böyle yani normal ders kitapları değil de ee, sürekli yabancı kitap vardı. İşte hani turizm İngilizcesi, turizm Almancısı öyle öyle. Hep kendim çalışa biraz da giriştirdim ve zaten e, otelciliğin içinde olduğum için sürekli yani müşterilerimiz, misafirlerimiz ve Almanlar, işte İngilizler onlara sürekli pratik yapardım ve sürekli konuşurdum. E, böyle böyle turizm işine girmeye başladım yani şu kısma kadar bu şekilde ilerledi. Ve üniversitede daha doğrusu o eğitim alırken yatılı olarak e, turizm eğitimi alırken bir yandan e, çalışarak aslında pratik yaptığınız, dile olan ilginiz nedeniyle de e, dil öğreniminizi devam ettirdiniz. Gün geldi, okul bitti, çalışma hayatında yine Antalya'da turizmde devam ediyordunuz. Sonra ne oldu ki İstanbul'a geldiniz? E, şimdi turizme başladım, Otelciliğe başladım. İşte e, otelde başladım şehirde, Beldivinde. Otelde yapmaya başladım ve gayet belbolik yapınca da biliyorsunuzdur hani o zamanlar turizm daha böyle her şey dahil olan e, sistem yoktu o zamanlar ve gerçekten otellere kaliteli müşteriler geldi yani çok daha kaliteli müşteriler geldi öyle söyleyeyim. Dolayısıyla da ma maaşlarımız çok iyi oluyor. Maaşımız derken işte tiplerden kazandığımız parayla hani bir bel boy olarak bir gelen parası kadar kazanıyorduk çünkü. Ama e günde üç defa üniformayı değiştirdim terden yani o Antalya'nın sıcağında. E Kamyonetler gelirdi, valizler taşırdık. ve gece gündüz hep çalışıyorduk. Çok yoğun oluyordu yazın e Antalya'da ve gerçekten de yani o gel parayı harcayacak zaman bile bulamıyordum yani. Sürekli aileme de destek oluyordum. Hem artık... Bir yandan hoşuma gidiyordu çünkü emeğimin karşılığını alıyordum. Yani istediğim o yaştan istediğim şeyleri alabiliyordum. Ama gerçekten dediğim gibi 3 defa üniforma değiştirdim bilirim terden, çıkıntıdan ama hepsine değiyordu. Rönesans'ta çalışmaya bu şekilde devam ettim ve 99 yılında artık askerlik geldi. O dönemde de böyle hani körfez savaşı, körfez krizi falan böyle bir şeyler vardı. Ben de dedim ki bir önce askeri gideyim, geleyim. Bu iş bitsin, aradan çıksın. Benim hani ileride kariyerime engel olmasın. Otelcilik anlamında. Evet. E, 99 yılında askere gittim. E, 18 ay askerlik yaptım. E, işte ilk başta Ankara eğitime skupta yaptım. Tank şoförlüğü yaptım. Sonradan da Edirne'ye geçtim. Edirne'de de e, usta birliğinde de yine aynı şekilde tank şoförlüğü ve e, şeye devam ettim. E, yazıcı oldum orada. Orada evinde yazıcı oldum. E, o şekilde devam ettim. Geldikten sonra da tekrar e, otellere, otellerle çalışmaya devam ettim. E bu tabii bu arada sonra ne kadar sürdü güzel. askerden sonra otellerde yine turizm sektöründe çalışmak ne kadar sürdü ve daha sonra ne yaptınız ee, birazcık istiyorum ki artık İstanbul'a geldiğiniz yılları ve sonrasında yaptıklarınızı evet. konuşalım <gülüyor> biraz daha hızlanabiliriz tamam. isterseniz buyurun. Tamam İşte otellerde çalıştım ve daha sonradan da benim e, arkadaş ortamı arkadaş çevremle de artık havacıları tanımaya başladım e, daha sonra ben otelde çalışıyordum işte havayolunda çalışan arkadaşlarım vardı ve ben de havayoluna başvurmaya baş, e, denedim ve İngilizce anlayacağım yeterli seviyede olduğu için e, Bu anlamda da girmem e, böyle çok zor olmadı. E, İngilizce amacı mülakata girdim ve başardım. 3 sene kadar e, hava yolunda çalıştım e, Antalya'da. E, baktım artık otelcilikten çok biraz daha iyi kazanmaya başladım hava yolunda havayolu şirketinde ve artık hani biraz daha hoşuma gitmeye başladım ve çalışma saatleri daha böyle hani e, boy daha azdı ama daha iyiydi hani hem imkan olarak maddiyat olarak da hem de daha da hoşuma gitti ya sonuçta ülkeler gezmeye başladım, yurt dışına çıkmaya başladım. Havayolu e, şirketinde ha ne yapıyordunuz Ahmet Bey? Kabin memuruydum. Kabin memuru olarak çalışıyordunuz. Yani otellikten evet. sonra aslında otellerde çalıştığınız, otellerde farklı işler yaptığınız e, emek yoğun bir sektör, turizm sektörü. Ve siz o sektörde aslında e, sabahtan akşama kadar koşturmanın içerisinde maddi olarak da nispeten hani kazan emeğinizin ne kadar karşılığını aldığınızı sorguladığınız bir süreçten sonra aslında arkadaşlarınız vasıtasıyla havayolu şirketinde çalışmaya başlıyorsunuz kabin memuru olarak. Daha e, az çalışarak ee, ama daha e, iyi imkanlarla e, daha çok gezdiğiniz ve çok ülke gördüğünüz bir işe sahip oluyorsunuz. Kesinlikle öyle. Ben her zaman böyle devam evet. ediyor. Peki e, bu hikaye e, bu şekilde geliştikten sonra yani siz havayolu Şirketi'ne çalışmaya başlayıp artık bu mesleği e, sevmeye başladınız anladığım kadarıyla. Severek yapmaya başladınız. Evet. Evet. E, neler oldu ondan sonra? Dedim ki artık hani e, otelcilikten ziyade bu işe madem bu işi yapacağım ben her zaman e, daha iyi ne yapabilirim? Daha iyi e, nasıl kazanabilirim? Kendimi daha iyi nasıl geliştirebilirim peşindeyim? Şu anda da öyle her zaman öyleydim. E, dedim ki madem bu işi yapacağım bu işi e, daha iyi bir firmada yapayım diye e, düşündüm. Ve artık 3 e, sene artık piştikten sonra olay olduğunda artık dedim ki e, İstanbul'daki hava Yoluna başvurayım. E, ve artık İstanbul'da yerleşeyim ve biraz daha profesyonel olayım artık istedim. Ve e, çok zor imkanlarla çok zor şartlarla inanın. Şirketten gizli saklı bir de hani başvuru şimdi başka bir şirkete başvuramıyorsunuz. Bizim başvurduğunuz öğrenirlerse sıkıntı olabilir gibi. Çok büyük risk alarak tekrar şeye başvurdum. E, buradaki havayoluyla başvurdum ve e, çok zor imkanlarla da işte e, bir şekilde başardım. Ve burada çalışmaya başladım. Ve 2007 yılında İstanbul'a yerleştim. Burada havayolunda çalışmaya e, hala henüz, hala da devam ediyorum. 2007 yılında evet. İstanbul'a geldiniz ve Antalya'da başlayan kabin memurluğu göreviniz burada başka bir şirkette, başka bir havayolu şirketinde, İstanbul firmasında daha büyük bir firmada devam etti. Evet. Siz evet, işinizi aynen. az önce de söylediğim gibi bizim aslında sizi radyo programında konuk etme öykümüzün temelinde de o var. İşinizi e, daha farklı gören, severek yapan e, farklı bir hikayeniz var. Ve siz Mesleğinizi yaparken bir yandan da birçok tabi olay yaşıyorsunuz. Her gün yüzlerce yolcuyla beraber uçuyorsunuz. Farklı farklı ülkelere gidiyorsunuz. Ve her milletten insanla birebir çalışmak durumundasınız. Misafirimiz oluyoruz bizler sizlerin. Ve evet. burada bir sürü yaşadığınız öykü var aslında. Yaşadığınız anı var. Siz sonra ne yaptınız bunları? Birazcık ondan bahsedelim mi? Yavaş yavaş çünkü süremiz de ilerliyor. Tamam. İçinde ee, işte 2007 yılında çalışmaya başladıktan sonra artık dediğiniz gibi e, her milletten insanlarla e, artık yurt dışında gitmediğimiz şu an e, on, on, on, on, on, toplam 16 yıldır uçuyorum artık gitmediğimiz görmediğimiz yerler kalmadı ve artık görmediğimiz millet tanımadığımız e, millet kalmadı ve bu dolayısıyla da e, bu bizim çok fazla benim için donen oldu. E, benim de e, 2013 yılında bu donenleri bu şeyleri e, içimdeki, hani sohbetleri yolcu arasında geçen sohbetleri muhabbetleri anıları. Ee, bir mizahi olarak da e, böyle bir hostes bey oğlum e, sayfası açarak burada toplamaya başladım. Hostes ee, bey e, oğlum. E, evet. Hostes bey oğlum isimli bir aslında sosyal medyadan bir sayfa açıyorsunuz ve buradan aslında yaşadığınız mesleki anlamda yaşadığınız olayları, deneyimleri, oradaki e, belki yaşadığınızda o kadar komik olmayan <gülüyor> şeyleri daha mizahi bir dille herkesle paylaşmaya başlıyorsunuz. Peki hostes bey oğlum nereden çıktı? İsim ha, nereden geldi? Evet, e, Almanca olucularımız vardır ya bizim hani böyle e, 80'lerde, 70'lerde Almanya'ya giden orada yaşayan olucularımız. Evet. E, i̇nsan ayrı şey, vatandaşlarımız öyle söyleyeyim. E, onlar bizlere genellikle, dediğim gibi artık her profili tanıdığınız için onlar bizlere genellikle şey diye seslenirlerdi. Şimdi kabin memurlarının e, kız olan, bayan olanlarına hostes denir ama erkek olanlara host deniliyor. İşte hani çoğu bilmez hani hosteller işte ne bilin? Aslında Steveur ya da kabin memuru denir ee, ama onlar bize hostess beyderlerdi. Hostess diye bakar mısınız? E biraz da yaşlıcı olanları da e, hostes bey oğlum bir bakar mısın diye öyle söylerlerdi. Ya bunu hani herkes söylemez ama nadiren söylerlerdi. Benim de bu çok hoşuma gitmişti ve aklımda kalmış o, bu şekilde. Ben de böyle bir bu ismi çıkartarak hani hem e, havacı olduğum belirten, hani hem kabin memuru olduğum belirten ama erkek olduğumu da gösteren e, bir nick ancak bu kadar olabilirdi ve biraz da sempatik olması gerekiyordu. E, bunu kullanarak böyle bir hesap açtım. Peki bir insanın gurbetçi vatandaşlarımızın size seslenmesinden aslında esinlenerek çıkarttığınız Hostes beyoğlu e, hesabından sonra neler oldu, neler paylaştınız geride kalan yıllarda? Ne, ee, nasıl, nerelere evrildi bu e, serüven? İlk başta böyle şey, kendimi gizledim. Yani gizli bir karakter e, oluşturdum Hostes Yani <gülüyor> benim şahsen Ahmet Kolik olduğunu kimseye söylemedim bir sene kadar. E, ve daha sonradan da böyle e, kendi kendimi yazmaya başladım. Yazıp yazdım yazdım paylaştım ve e, bu bir şekilde görüyorduk e, repost edildi, retweet edildi. Böyle böyle arttı bu, kendi kendine çoğaldı çoğaldı derken bu çığ gibi büyümeye başladı. Ve insanlar artık başka diğer me e, sosyal medya mecralarında da görmek istediler. Ve ben de artık e, bunu biriktirdim. Dediğim gibi yani o kadar çok şey yazacak bir şey vardı ki malzeme çoktu, done çoktu. Ve ben de e, artık caps yapmaya başladım. O zamanlar daha böyle yeni yeni yani capslerin çoğaldığı zamanlarda caps yapmaya başladım. Daha sonradan bu arttı biraz daha diğer mecraları taşıdım bütün sosyal medyalara. Veya artık video caps yapmaya başladım. Bu şekilde hani yazdığım yazıları video caps olarak göstermeye çalıştım. Ve bu şekilde kendi bir de artık havacılar da havacıların e, iç sesi gibi oldum. Yani aslında herkesin bildiği şeyleri ben mizahi olarak paylaşıyordum. Ve insanlar diyor ki aa evet gerçekten böyle. Yani insanlar bazen biz havacı olanlar. Bunu bir tek ben düşünüyordum ya. Aslında herkes böyle düşünüyormuş diye bir hani kendimce tespitler yaparak mizahi yolda belirttim. E, bu da insanların çok hoşuna gitti tabii. Yani bir iş ses gibi oldum e, havacıların. E, bu şekilde de böyle kendi kendine büyümeye başladı. Ve şu an hani e, 100 binlere kadar ulaştı e, takipçim. Yani ilk başlarda e, şey... e, tamamen mesleki olarak kendi yaşadığınız şeyleri mizahi bir dille Paylaşma kamucuyla açtığınız mecra belki de bilmiyorum bu kadar tahmin ediyor muydunuz ama binlerce insanın takip ettiği ve havacılık sektöründe birçok kişinin aslında dediğiniz gibi iç sesi haline dönüşmüş bir hesap oluştu. Bir karakter oluştu aslında Hostes Beyoğlu'mla oğlumla beraber. Siz ama burada altını çizmek istediğim nokta e, tabii ki hani birçok sosyal medyada fenomen olan, e, yaptığı işi paylaşan, birçok takipçisi olan e, hesaplar var, kişiler var. Ama burada aslında önemli olan şey... Siz mesleğinizi severek yapan bir bireysiniz her şeyden öte. Havacılığı Benim ve mesleğinizi e, ayrı bir bağla bağlısınız. Ve bunu da o kadar mizahi bir dille e, anlatıyorsunuz ki ben de bir süredir takip ediyorum sizi ve oradan zaten kentin gezi öyküleri programında yaşam ülkünüzü paylaşmak için sizinle iletişime geçtik. Siz e, mesleğinizi sevdiğiniz her yerden belli yani bütün paylaşımlardan belli. Evet. Aldığınız tepkiler nasıl etrafınızdan yani iç ses olmak dışında havacılık sektöründeki diğer arkadaşlarınız ne diyorlar? Ya çok fazla artık dediğim gibi şey çoğaldı. Yani kitlem çoğaldı. Yani belki milyonlat olan takipçilerim de hani olabilir ama benim kitlem biraz daha fazla. Şeyler daha çok hoşuma gidiyor. Mesela havacıların annesi, işte kabin annesi, eşleri, nişanları, sevgilileri onlar daha fazla ilgi gösteriyorlar. Çünkü benim sayemde onlar da örnek benim çok mesajlar geliyor mesela oğlum diyor senin sayende diyor e, oğlumun kızımın e, ne iş yapabildiğini nasıl yorulduğunu e, hani ne zorluklarda e, bu işi yaptığını senin sayende öğreniyorum diyordu. E, bu da benim çok hoşuma gidiyordu yani hani e, ve insanlar mesela havacı arkadaşlarım söylüyor mesela çok yakın arkadaşlarım var diyor ki annem diyor e, senin yaptığın paylaşımlarını bana yolluyor diyor bak gördün mü falan diyor ben zaten seni takip ediyorum diyor e, bu da benim inanılmaz hoşuma gidiyor yani demek ki Dışarıdaki insanlara da bir şeyler hani bizlerle ilgili güzel şeyler anlatabiliyorum ki onlar da hoşuna gidip e, herkeste paylaşabiliyorlar. Bu çok hoşuma gidiyor. Ayrıca iç hatlar yaptığım zamanlarda artık sol bir senedir e, yolcularımız geliyorlar. Mesela merhaba geldiniz diyorum aa o ses yolu e, falan deyip artık selfie çekilmeye başlarız. Hani, iç hatlar, yol, yolcularınız iç artık tanımaya başladı <gülüyor> sizi. Evet evet son bir senede tanımaya başladılar bu da çok keyifli oluyor. İnanılmaz motive ediyor beni. E, yani bu matriyatla ölçecek bir mevzu değil. Ee, hoş geldiniz. Yani mesela o ses mesela fotoğraf çekiyoruz, bir Ankara, bir İzmir, bir işte ne ee, Antalya uçuşu yaptığımız zaman mutlaka her uçuşta böyle bir tane, iki tane, üç tane falan böyle yolcularımız görüyorlar. Ee, fotoğraf çekiliyoruz. Bu da çok güzel, çok hoşuma gidiyor. Yani artı olarak benim bu daha çok hoşuma gidiyor. Peki Ahmet Bey programımızın yavaş yavaş sonuna doğru da geliyoruz. Size sormak istiyorum. Ahmet Kolik için havacılık ne demek? Havacılık e, aşktır, yaşam biçimidir e, ve vazgeçilmez bir hastalıktır. E, ancak öyle söyleyebilirim. E, ve şu an uzun zamandır da uçamıyoruz. E, deli gibi gökyüzünü özledim. E, ancak yani havacılık anlatılmaz, yaşanır. Öyle söyleyeyim size. Peki nedir bundan sonrası için? Ahmet Koli'nin yaşam öyküsünün bundan sonrası için hayali, planı nedir? Nereye gidecek bu yaşam öyküsü? E, bu yaşam öyküsü artık ben... E... Kabin memuru olarak e, tör sürüm şu anda. Hani gelebilecek kabin memuru olarak gelebilecek en son noktadayım. Bundan sonra artık e, yine aynı şekilde mesleğime devam edebildiğim kadar edeceğim. Ve daha sonradan da emekli olduktan sonra artık eşimle e, ve çocuklarımla beraber yine dünya gezmeye devam edeceğim. Herhalde seyahat etmek, uçmak bağımlılık e, ve güzel bir tutku. E, peki, hostes bey oğlum nerelere gidecek? Hostes bey oğluma dair bu hesaba dair planlarınız var mı? Neler yapmayı düşünüyorsunuz? Ee, şey çekiyorum. Bir yandan da hani seyahat videoları da çekiyorum. Onları da paylaşıyorum. Ee, seyahat videoları çekmeye devam edeceğim. Ama bir yandan da tabii havacılık e, önemli gelişmeler olduğu zaman yani ben her zaman mizahiy anlamda değil. E, bazen işte yardımlaşma gerektiği zamanlarda bu kitleyi kullanarak onu da kullanıyorum. Örnek veriyorum kan ihtiyacı oluyor. Bir arkadaşımızın rahatsızlanması gerekiyor. Bir para toplanması gerekiyor herhangi bir şey gerekiyorsa. Bu anlamda e, bu kitleyi kullanarak en fazla e, en sevdiğim olay zaten. Hani bu tarz yardımlarda devam edeceğim. Ve hani ee, belki biraz daha sakin ilerler ondan sonra ama e, yine e, bu kitleyle beraber havacılık açımına devam ettireceğiz. Peki havacılığa dair bu yaşadıklarınıza dair bir kitap yazma fikri var diye biliyorum. Doğru mu biliyorum? Var ama bunu artık hani kitaptan çok biraz daha dijital ortamda paylaşmayı daha çok tercih ederim ama kitap belki olabilir emekli olduktan sonra. Emekli olduktan sonra. Peki çok teşekkür ediyoruz programımıza konuk oldunuz. Yaşam öykünüzü bizlerle paylaştınız. Antalya'da başlayan, turizm sektöründe devam eden, sonrasında da bugün aslında havacılığa aşkla bağlı, işine, mesleğine, aşkla bağlı hostes beyoğlu mu bizlere tanıttınız? Yaşam öyküsünü anlattınız. Ahmet Koli'nin yaşam öyküsünü anlattınız. Çok teşekkür ediyoruz. Son olarak dinleyicilerimize ne söylemek istersiniz, ne mesaj vermek istersiniz? Bir gün gökyüzünle görüşmek üzere diyorum. Havacılıkla kalın, esen kalın diyorum. Çok teşekkür ederiz Ahmet Bey. Sağ olun programımıza konuk olduğunuz için. Çok teşekkürler. Evet. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Sağ olun. olun Hoşçakalın. Evet efendim bugün programımızda sevgili Ahmet Kolik bir diğer deyişle sosyal medya hesaplarındaki ismiyle Hostes oğlum konuğumuz oldu. Ahmet Kolik havacılığa gerçekten aşkla bağlı ve kabin memurluğu görevini yaptığı işini aşkla yapan, tutkuyla yapan değerli bir isimdi. Ve Ardahan'dan Antalya'ya gelmiş, ticaretle uğraşmış, inişler çıkışlar yaşamış bir ailede. Okulla arası zaman zaman iyi ama zaman zaman çoğunlukla kötü olan bir öğrencinin aslında liseyi bitirdikten sonra turizm okuması, turizm sektöründe çalışması ve ardından başlayan havacılık serüvenini dinledik. Havacılık serüveninde hayat onu 2007 yılında İstanbul'a getiriyor ve İstanbul'da işini yaparken bu işi daha farklı nasıl yaparım, bu işimde yaşadıklarımı nasıl anlatırım, nasıl paylaşırım diye peşine düştüğü o uğraşlarla, o güzel emeklerle Sonunda herkesin, havacılık sektöründeki herkesin iç sesi olmaya karar verdiği o sosyal medya hesaplarını açıyor. Bugün hala sizler de duydunuz uçmaya, havacılığa, gökyüzüne, tutkuyla bağlı. Dileriz ki ömrünün sonuna kadar da gökyüzünden hiç ayrılmaz Yaşam öyküsünü bizlerle paylaştığı çok teşekkür ediyoruz bir kere daha sevgili Ahmet Koly'e, Hostes Bey oğluma. Sizler de yaşam öykünüzü paylaşmak isterseniz Kentin Gizli Öyküleri programının sosyal medya sayfalarından, Instagram'dan ve Facebook'tan bizlere ulaşabilirsiniz. Yaşam öykülerinizi radyo programımızda konuk alabiliriz. Ve iki hafta sonra salı günü tekrar görüşünceye dek saatler 16'yı gösterdiğinde Kentin Gizli Öyküleri programıyla açık radyo mikrofonlarından sizlere sesleninceye dek kendinize iyi bakın efendim. Ben Kenan Doğan, teknik masadaki arkadaşlarım. Tüm Açık Radyo Emekçileri ve program asistanımız Tuğçe Günelan, hepinize sevgiler, sağlıklar, sağlıklı günler diliyoruz. Hoşçakalın. Kentin gizli öyküleri Kentin isimsiz kahramanları ve ilham veren yaşamları Sıradan insan Öyküleri